Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Kadraç programında yine birlikteyiz. Bu hafta vizyona giren filmlere bakacağız tekrar. Bu hafta 4 film vizyonda ikisi bizden, ikisi yabancı. Şüphesiz ki en çok merak edilen beklenen filmi, en azından en popüler filmi, yeni Bond filmi Skyfall. Country, England. Gun, Shot. Agent. Provocateur. Murder. Employment. Skyfall. Skyfall. Done. Biliyorsunuz Daniel Craig yeni Bond olduktan sonra tartışmalar olmuştu. Sarışın Bond olur mu gibi ama görünen o ki Crack Craig, Bond uniformasının içine iyi girmiş gibi görünüyor. Açıkçası hem bundan önceki filmlerin bakıldığında gösterdiği performans ve yarattığı etkiyle bu yükün altından kalkmış gibi görünüyor. Skyfall'a gelince tek kelimeyle özetlersek bence son yılların yani uzun sürenin en iyi Bond filmi olmuş gibi görünüyor. Tabii o da e, özellikle bu tür casus aksiyon filmlerindeki estetik dönüş, estetik içerik dönüşümünden e, etkilenmek zorundaydı ve etkilenmiş gibi görünüyor. Skyfall e, temel olarak e James Bond'un yani James Bond tarzı casusluğun, ajanlığın e, miadını doldurup doldurmadığı sorusunu üzerine giderken bir taraftan da e, Soğuk Savaş sonrası casusluk, e, işleyicinin, Soğuk Savaş sonrası ajanlık e, mesleğinin nasıl bir e, form alması gerektiği gibi tartışmalara da açıklık getiriyor. Özellikle işte e, hikaye kaynaklık eden e, MI6 dönüşüm sürecini de anlatıyor bir taraftan. Yani e, daha önce benzerlerinde gördüğümüz işte Christopher Nolan'ın Batman'e yaptığı, e, Bryan Singer'ın Superman'e yaptığı gibi e, Bond burada da köklerine dönüyor tekrar yeniden ve kim olduğunu da sorgulayarak yeni bir kimlik yaratıyor bir tür işte Soğuk Savaş, James Bond'u ile bugünün olanaklarını, fırsatlarını, bilişimin yarattığı evreni kullanmayı başaran yeni bir James Bond çıkıyor karşımıza tabi filmi sadece böyle bu tür bir de düşünmemek lazım tabi derinlikten kastettiğim şeyi bir boyut prodüksiyonundan bahsediyoruz yanlış anlaşılmasın ee, bir taraftan da aksiyon dozu da oldukça yerinde bir film olmuş Skyfall ee, Tabii bir bölümü İstanbul'da daha doğrusu Türkiye'de çekildiği için de e, Türkiye'li seyirciler bir anlam taşıyor ee, açıkçası Türkiye hakkında hani film izleyince bir fikir sahibi olmak çok zor çünkü e, çok iyi çekilmiş bir aksiyon serisi halinde ilerleyen bir bölüm dolayısıyla bu e, Hani Türkiye bir fon olarak kullanılıyor, o bildiğimiz bölgeler bir fon olarak kullanılıyor. O yüzden hani Türkiye hakkında çok fikir verdiğini söylemek zor. Onun dışında filmde özellikle Javier Bardem'in e, kötü adamı canlandıran Javier Bardem'in karakterini e, yani e, Silva'yı canlandıran Javier Bardem'e dikkat çekmek gerekiyor. Javier Bardem bir tür e, hani bir e, Batman'deki Joker. John Malkovich'in kötü adam olduğu o feminen e, tavırlarının e, hatırlarsanız bütün bunların birleşimi bir kötü adam portresi sunuyor. E, özgün, daha doğrusu güçlü bir oyunculuk ama e, orijinal olmadığını düşünüyorum ben ama dikkat çekiyor performansı. Bir de e, Skyfall'un şöyle bir tarafı da var. Belki de e, uzun yıllar sonra ilk defa bir e, filmde James Bond kadınlarının bu kadar arka planda kaldığı bir Film izliyoruz. Yani filmin e, iki diğeri iki kadını var Naomi Harris ve e, Bernice Melon. E, i̇kisi de yine tabii James Bond kadınlarında olması gerektiği gibi güzel ve etkileyiciler ama e, daha önceki hikayelerde olduğu gibi yukarılara tırmanamıyorlar. Haftanın ikinci filmi görme fırsatım olmadı e, ama e, hatırlasan Judy filmini hatırlayanlar ve sevenler. Bileceklerdir. Ee, aynı ekibin yeni filmi e, Hayalimdeki Aşk. E, film e, tıkanma noktasına gelen bir yazıların e, bu durumla başa çıkmak için hayali bir kadın karakter yaratması ve o kadın karakterin bir anda hayatına girmesi üzerine kurulu. E, iyi bir seçenek olabilir. E, bununla ilgili çıkmış yazılırı eleştirilere bakıp belki daha sağlıklı karar verebilirsiniz. Benim görme fırsatım olmadı çünkü. Şimdi görebiliyoruz, ondan sonra yeniden birlikte olacağız. <Gülüyor> Ki, ne sanıyordun boşver her şey yolunda Gitmek ne yazık ne yapılacaktı ki Ne sanıyordun boşver her şey yolunda Hala bir doğum günü mum ışığı Kelimeler, hüzün sen ve ben Masum, sıradan, kırgın, üzgün Uzanıp başımı göğsüne Senden sonra ne değişecekti ki? Ne sanıyordum Boşver her şey Yolunda Gitmek ne yazık ne yapılacaktı ki Ne sanıyordun? boş Boşver her şey yolunda Tebessüm. Anılar gece sen ve ben Uzakta uzak bir şeyler duyar gibiyim Uzanıp başımı göğsüne Senden sonra ne değişecekti ki ne sanıyordun ver her şey yolunda Gitmek ne yazık gönlük, ne yapılacaktı gönlük. ki Ne sanıyordun Boşver her şey yolunda Boş ver, her şey yolunda. Gitmek ne yazık ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda. Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun? Boş ver. Her şey yolunda Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki Ne sanıyordun? Boşver, her şey yolunda varancıya di bir kadroydı in naamültis başının iki değerli filmi var. Şimdi onlardan bahsedelim kısaca. Bunlardan bir tanesi Özcan Deniz'in eee yönetmenlik koltuğunda oturduğu Evin Kanseni. Sen yarimdin. Sevdümydun. Söz vermiştim ölümüne. Sen benim omin. Anumuza yazildi ağlar bu kara Söz vermiştuk tutamadım bir sözümüzü. Dilerim ki beni hiç unutmayasın ölene kadar hep. Benim yârim olasın Unutamam artık seni Hep seviyorum Senin için Senin için Yar Hatırlayacaksınız Hatırlayacaksınız özelliğiniz 2011 yuvanın baş ya sonra filmiyle ilk defa kamera arkasına geçmişti ve e, genel olarak film klişe bulunursa da ilk yönetmenlik deneyimi olması açısından olumlu eleştiriler de almıştı. E, tabi özlendiniz e, birkaç yıl önce iki önce vizyonu, bir buçuk ay önce vizyona giren Eşim Ustaoğlu'nun araf filminde de oynadı ve e, onun oyunculuk açısından önemli bir döneme oldu. E, Elim Sensin 2004 tarihli e, bir Güney Kore filmi To Remember filminden ee, aslında birebir uyarlama gibi e, düşünülebilir. Bu film e, neredeyse sahne sahne çekilmiş bir film. Ben e, Moment Remember'da bulup izleme fırsatım oldu. Ee, ama özelliğiniz bunu e, Pazar günü Radikal'de yenilecek röportajımda da e, söylediği gibi bu bilinçli bir tercih olarak bunu yapmışlar. Yani sahne sahne uyarlamak birkaç küçük değişiklik var. Finali değiştirmişler. Öyle bir durum söz konusu. Ee, tabii filmin bir de e, geçen yıl yine gösterilen beni unutma filmiyle tematik olarak mazarlıklar taşıdığını belirtelim. Yani büyük bir aşk ve halsasını e, kaybetmeye başlayıp e, sondan başa doğru unut tam genç bir kadın ve adamın ona olan sadakati üzerine bir film. E, filmin problemi ise şu e, Kore filmindeki sakinlik ve dinginliği burada göremiyoruz. O Deniz'in o kendine özgü avartısı hani ee, o aşkın kurulmaya başladığı zamanlarda da çözülmeye başladığı zamanlarda da her şeyi abartarak anlatması bir süre sonra ee, filmi problemli hale getiriyor yani rahat edici noktaya kadar getirebiliyor diye düşünüyorum o yüzden ee, burada bir problem varmış gibi soruyor yani Ozan Deniz'in ee, aşkı bir peri masalı nertebesini yükseltmek için atmosfer kurulma ...ya çalışırken... Hani ...hikaye klişeye dönüyor... ...görüntüleri ise klip estetiğine meyletmeye başlıyor... ...bu problem... ...haftanın diğer filmi... E, ...bence mutlaka görülmesi gereken Babamın Sesi... ...izlenenler, bilenler hatırlayacaklardır... ...Orhan Eskiköy ve... E, ...Özgür Doğan ikilisi... ...Babamın Sesi e, ikili... bol Sesi'yle e, çok e, önemli bir filmi... ...imza atmışlardı, film çok beğenildi... ...şimdi Orhan Eskiköy... E, ...hikayenin sahibi olan aynı zamanda... ...filmde deror yalan... E, Zenel Doğan'la birlikte babamın sesini yönetti. Özgür Doğan ise bu sefer yapımcı koltuğunda kalmayı tercih etti. Haşa. Lafıram mamin. Varakamarda diğer bakarım. Haşantera kayıverir Masamara burada çıkana. Daçaya şahıvasanı berme. Buvo bu anda kan edelim ki Müslüman, Türkçe, Müslüman, Türkçe. E al o yöndük kızın mı Çocukların yanında hiçbir şeyden bahsetme. Düşmanlık gütmesinler. Herkesle iyi geçinsinler. Bu kadar bundan hakkı mı? Bu ne? Bana tutuştuk şu bavu birimden ama iyi. Hasan! Vardı işte ee, evi bu karşı kate kamak Hasan, unutulan ses kayıtları üzerinden babasının köklerini ve izini süren genç bir adamın hikayesini anlatıyor ee, ve genç adamın hikayenin üzerine gittikçe anifili birlikte Maraş katlanmayı başta olmak üzere Türkiye'nin önemli tarihi duraklarında uğrayan özel. ...bir film yapıyor. Biraz hafıza... ...bellek, iletişim ve tarih üzerine. Seri ee, biraz zor ama... E, ...filmden çıktıktan sonra... ...gerçekten yani bütün bunlar üzerine... ...düşündüğümüzü sağlayacak önemli bir... ...yapım var ortada. Ee, hatırlatmakta da yarar görüyorum. Film Altın Koza Film en iyi film... ...seçilmişti. Bence e, Orhan Eskiköy... ...ve Özgür Doğan ikilisi... zengin de şimdi buna katıldığınız... Türkiye sinemasında önemli bir damar açıyorlar. Ee, bu damarın e, beslenip büyütülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden e, babamın sitesini es geçmeyin indirim. Kadraj'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta sinemadaki gelişmeler ve bizon filmleriyle tekrar buluşmak üzere. Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.